Euzu ve minşurur, ve Ve ve Men ve men Ve illallah ve ve Arapça dersinde kitabın 3. bölümündeyiz. Nuh'un gemisi. Sefinetu Nuh. Sefinetu Nuh'in mudaf mudafun ileyh. Ba'de Adem'e, Adem'den sonra. Barekallahu fi zuriyeti Adem'e. Barekallahu Allah mübarek kıldı, bereketli kıldı. Fi zurriyyati Adem'e, zurriyyete Adem mudaf mudafun ileyh fi harfi cerun nedeniyle zürriye kelimesi esreli. Adem'in zürriyetinde, neslinde Allah ona bereket verdi, bereket dikıldığın zürriyetine. Feke ne fiha rijalun kesirun ve nisaun. Burada sıfat mevsuf var. Rijalun kesirun, nisaun kesirun. Tekane fiha orada yani zürriyetinde. Rical, رجلun çoğulu erkekler Kesirun çok çok birçok erkekler ve nisa'un kadınlar vardı. Tekrane Fekane oldu. Fekane fiha yani evet. onun zürriyetinde pek çok erkek ve kadın oldu. Yani kane olmak demek idi manasına da gelir. Bu mesela burada kesiratın ortak sıfat değil mi? Evet. Ağlebiyet işler erkek. Asıl. Venteşarat. Venteşarat. İntişar yayılmak demek. Çoğalmak, yayılmak. zürriyetu Adem'e. zürriyetu Adem yine burada. Mudaf mudafın iley Ve kesuret. Dünyaya onun zürriyeti yayıldılar. Onun nesli yayıldı. Ve kesuret ve çoğaldılar. Felev raca felev lev şayet veya keşke manasına gelir bazen şayet demek e felev raca şayet dönse ademu yani dönme fiilinin faili adem şayet dönse varra ebnaehu ebna ehu oğulları bin ol demek ebna Oğullar. İbna Ehu Raafil'in mefûlü olarak geldiğinde üstüne rikeli. Le Ma Arafe. Le Ma Arafe burada pekiştirmeli bir nefi var. Le pekiştirme edatı burada. Ma olumsuzlama edatı. Ma Arafe tanımazdı. Yani Adem dönse ve oğullarını görse onları tanımazdı, tanıyamazdı. Elbette tanıyamazdı. Ve lev kıyle lehu. Ve lev şayet kıyle denilse lehu ona. Şayet ona denilse ki have hizuriyetuk. Bunlar senin neslindir ya Adem'u Ey Adem, bunlar senin zürriyetindir. Le te'accebe kesiran. Buradaki L de yine pekiştirme için. Te'accebe şaşırmak. Kesiran çok. Elbette çok şaşırırdı kalır mı sarı? Evet. Mı? Ya şey mi? Ya yapmaz zaten. Münada olarak gelirse, hı. münada olarak gelirse üstün yapar. Hı. Ve kâle. Ve kâle, Subhanallahi. Ve Subhanallah derdi. Allah noksa nereden He ulâ ikulluhum evlâdî. Ha onlar, kulluhum onların hepsi, evladı, velet ço ço çoğulu, veledin çoğulu, evlat çocuklar. Di sondaki ya nisbet yaz, benim çocuklarım mı? Bütün bunlar benim çocuklarım mı? Herzihi kulluha zürriyeti. bütün bunlar benim neslim mi? Böyle derdi. Ve kânet, li Adem'e zürriyetü Adem bu da mudaf mudafun iley. li harfi cerrinden dolayı zürriye kelimesi esreli Adem'de gayrimun sarif ve kânet li zürriyetü zürriyeti Adem'e Kur'an kethîraten Kura, kariye köy, şehir, kasaba bu manalara gelir e, li Adem Adem'in zürriyetinin, Adem'in neslinin Kur'an kethiraten yani pek çok şehirleri oldu vardı veya şehirleri vardı ve benev buyuten kethiraten benev bina etmekten geliyor e, bina attılar yaptılar e, buyuten beyt kelimesinin çoğu bina fiilinin bina fiilinin mefûl olduğundan dolayı buyut kelimesi üstünlü. E, evler demek. Kesiraten çok demek. Cansız varlıklar çoğul olduğu zaman dişi sıfat aldığından ötürü dişil ve teki. Tekil. Burada kesiraten diye e, sıfat mevsuf var. Pek çok evler yaptılar yani. Bu ten kesiraten. Bu beyten kesiran Bu beyten Evet. Beytan kesiran olmaz çok ağır. Yani veya kesiran değil de kurasız olur da. Beytan ke B Keb Beytan ke biran olurdu evet. Hocam, nakıs. Nasıl çekiliyor? Evet. Nakıs. Yani amm oluyor. Son harfi e, orijinalinde elif olduğundan ötürü elif ve nakıs. Ve kanu yahrusunel arde. Ee, ve kanu idiler yapıyorlardı. Ne yapıyorlarmış? Yahrusu ne? Harası tarla ekmek demek. Hartun ve kun ya ayette. Tarla demek. Yahrusun tarlayı ekmek, ziraat yapmak manasında. Yahrusun el arda e, yeryüzünde yani toprağı ekiyorlar idi, ekiyorlardı. Ve yazrau ne? Ve yaişu ye ne? Yazrau ne? yapmak demek. Zera'a. Tohum ekmekten gelir zera'a. ne ve ne? Iş, hayat demek. Ya'iş, yaşamak. Yaşıyor. Ya'işun, yaşıyorlardı. Yani bu şekilde yaşıyorlardı. Ve kânen nâsu alâ dini ebihim âdeme ve kânen nâsu kâne fiilinin faili insanlar. Alâ dini ebihim Babalarının dini, din o ebihim mudaf mudafını ile, aleyküm selamı Babalarının dini üzere, ala dini ebihim, ala cer olduğu için din kelimesi esra oldu. Babaları Adem'in dini üzerinde idiler. Ya <gülüyor> budun Allah'e, wala yusrkun ebihi Allah'a ibadet ediyorlar. Ya <gülüyor> budun, aleyküm selamı rahmetullah. <gülüyor> mef'ulü Allah lafzı. O yüzden Allah lafzı e, meftuh gelmiş, mansub gelmiş. Ve la yuşriku ne bihi şey'en. Burada şey'en de yine yuşrikun fiilinin mef'ulü. Bu yüzden üstünlü. Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet ediyorlardı. Ve kâne nnâsu ümmeten vâhideten. Kâne'nin ismi ref olur, haberi ise nasp olur. Bu yüzden ümmet kelimesi nasp olmuş. İnsanlar tek bir ümmet idi vahideten. Ümmeten vahideden de sıfat mevsuf. Tek bir ümmetti. Ebu hum Ademu", Babaları Adem idi. Ve Rabbuhumullahu. Ve Rableri Allah idi. Hasedu şeytani. Bu da mudafun iliği. Hasedu şeytani. Şeytanın hasedi, kıskançlığı. Velakin keyfe yerda iblisu ve zurriyetuhu bihaza bihaza yani iblis ve zürriyeti buna nasıl razı olurlar yerda razı olmak keyfe nasıldı daha önce geçti iblisu rava fiilinin e, faili olduğundan iblisu ve zurriyetuhu yine zürriyeti de fail yani rızanın faili iblis ve zürriyeti nasıl razı olacaklardı bihaza buna Ela, yezalı nasa, yabudun Allah. Ela, e, baştaki elif istifham hemzesi burada. La olumsuzlama. Değil mi? Yezalı devam ediyorlar. Yani la yezalı devam etmek demek. Yezalı son bulmak demek aslında. La yezalı devam etmek manasına geliyor. Ela yezalı dediğimiz zaman devam etmiyorlar mı? Ennasu insanlar devam etmiyorlar mı? Neye? Yabudunallahi. <gülüyor> Allah'a ibadet etmeye devam etmiyorlar mı? Ela yadallun nasu ümmeten vahideten la yhtelifun. İnsanlar tek bir ümmet olarak ihtilaf etmemeye devam etmiyorlar mı? Buna devam mı edecekler? Yani ela ile aldığımız zaman olumsuzlayarak soru edatı istifham emzesi bu. Bir şey o da şeyde ise daha iyi olmadı mı mesela? El aleyhizlanun nasû, <gülüyor> ümmeten vahidete ve huvelâ telifun mesela. Hani bağlayıcı bir şey. Vela yek telifun. Ümmeten vahidete'nden sonra hani ve falan koyu ise biraz daha iyi olur mı? Anlamadım. Ben böyle okunca anlamadım da ondan. Kullanılabiliyor muyum? He. Yani, ve konulabilir ama o zaman ne olur mana? İnsanlar tek bir ümmet olmaya devam edecekler ve ihtilaf etmiyorlar. Yani, ve burada e, manaya koparabilirdi. Teşkil, e, koparabilirdi. Yani tek cümle değil mi aslında? Aslında tek cümle. Yani insanlar ihtilaf etmeden tek bir ümmet olarak kalmaya devam edecekler. ''İnne zâlike la yekûn'' bu olamaz. Şüphesiz muhakkak ki bu asla olamaz. İnne zal ki la yakun, hayır bu olamaz, olmayacak. Kâne olmak la yakun olamaz, olmaz. <Sessizlik> hel yedu xuludur züriyatu adem el cennete, hel midir midir? Soru edat. Evet. Yedu xulu girecek mi züriyatu ademe, ademin zürriyeti, ademin nesli girecek mi el cennete? Yani daxal fiilinin. Ve mef'ulü burada cennet. Adem'in üstünlüğü olmasının sebebi ise mudaf'ın ileyh olduğundan ve gayrimusarif olduğundan dolayı. Zürriyet-ü Adem'e. El er cennete. Cennete girecek mi? Ve yedhulu iblisu ve zürriyetuhu nâre. Burada da yine aynı kalıp var. E, Dekhale fi'nin faili iblis ve zuriyeti. İblis ve onun nesli cehenneme girecek mi? Cehenneme girecek mi? Öyle mi? ''İnne zâlike lâ <la> yakun'' Hayır, bu olamaz. ''İnne zâlike lâ <la> yakun'' Bu asla olamaz. innehu lem yescudu li âdeme fetaradahu allâhu ve le'anehu'' ''İnne <hu> Yani iblise dönüyor bu. Muhakkak o. ''Lem yescudu li âdeme'' Ademe secde etmedi'' فَتَرَدَهُ اللّٰهُ Allah taradet, tardetmek, kovmak. Türkçe'de de kullanılan bir kelime etmek. Allah onu kovdu. <gülüyor> ve la lanetledi. Bunların hepsi e, sanki soru gibi tercüme edilmiş burada. Yani şeyin devamı gibi verilmiş. Şüphesiz o Adem'e secde etmedi ve Allah onu kovdu ve lanetledi. Ela ela ينتقمو Türkçede geçtiği gibi intikam almaz mı? O intikam almaz mı? Min beni Adem'e Adem'in oğullarından. Fe yedhulu ma'ahu nara ve onları kendisiyle beraber cehenneme sokmaz mı? Evet, fe yedhulu ma'ahu ma beraber demek me'a me'ahu kendisiyle beraber en nara cennete la la kesinlikle demek elbette demek la en yekune zalik bu mutlaka olmalı yani bu mutlaka olmalı la en yekune zalik bu kesinlikle olmalı yani olması zorunlu kaçınılmaz la kaçınılmaz zorunlu bu manalara gelir bu kaçınılmazdır. Bunun olması kaçınılmazdır. Fikretuş şeytani Şeytanın düşüncesi, fikri. Ve ra'aş şeytanu Şeytan gördü. Neyi? En yed'un nase Buradaki ra'anın düşünmek manasına da geldiğini söylemiştik. Yani rey manasında. Ve ra'a şeytanu en yed'un nase ila ibadetil asnami yani şeytan şöyle gördü, şöyle düşündü. En yed nase insanları davet etsin neye? Ila ibadetil esnami. İnsanları putlara ibadet etmeye. Ve yedhulun nara. Böylece cennete girsinler. Ve la yedhulul cennete ebeda. Ve cennet asla asla cennete asla giremesinler. Ve kane şeytanu ya'rifu. Şeytan biliyordu neyi? Enallahu la yagfiru şirke. Allah Şirki bağışlamaz. Ve yagfiru kulle şeyin iza erade. Ve her şeyi dilerse bağışlar. Yani şirk dışındaki her şeyi. Şimdi şu şeyin haricinde ne yapmış bu? Yedi U ve ne olacak? Yedi U um mu olacak? Yedi U. Yed doğru değil mi? Evet doğru. Yedi U en Bu e, fiil olarak böyle çoğulalı zaman da u olur. da uve. Bunlar üçüncü tekil. Şöyle. Evet. Fe eradeş şeytanu. Şeytan diledi, istedi, murad etti. Neyi? En yed uvehum ile şirki. Onları şirke davet etmeyi, çağırmayı istedi. Fela yedihulül cennete ebeden. Cennete asla girmemelerini. Aleyküm selamlarım. Aleyküm girmemelerini istedi. Velakin كَيْفَ tariqu ile zalik? Fakat bunun yolu nedir? Ve يَعْبُدُونَ yabudûne llâhe. İnsanlar Allah'a ibadet etmektedirler. Yani buralar hep daha önce izah ettiğimiz şekilde yani değişik bir şey yok. Yabudûne llâhe de Allah mef'ul. İnnehu لَوْ ذَهَبَ ile النَّاسِ ve لَهُمْ lehum Muhakkak ki o şayet levzehebe gitse, ilen nasi insanlara gitse ve kalelehum ve onlara dese ki u ubudul asname ve la Yani burada ubudu emir fiili e, bunun mef'ulü asnam putlar. Putlara ibadet edin. Ve la ta'budullah. Allah'a ibadet etmeyin dese leşetemehun nasi ve darabuhu Elbette insanlar ona söverler şeten me, dil uzatmak sömek hakaret etmek sövmek yani Elbette insanlar ona sövecekler vara ve öeceklerdi kallu şöyle diyeceklerdi ne az Allahi bir Rabbina Allah'a sığınırız ve azallahi Allah'a sığınırız ennurikku bir Rabbina nuşriku, biz şirk koşarız demek e müşrikü şirk mi koşacağız biz şirk mi koşacağız bir rabbina Rabbimize Bir harficer olduğundan dolayı Rab kelimesi esreli bir rabbina en nabudul asname putlara mı tapacağız İnneke muakkit sen le şeytanun racimun muhakkak ki elbette sen Kovulmuş şeytansın. İnnekele şeytanın habisin. Sen habis pis şeytansın. Pis bir şeytansın diyeceklerdi. Hile tuş şeytani. Şeytanın hilesi. Velakinne şeytane. Lakinnedeki inne şeytanın nasbetti. Velakinne şeytane vecede baben. Bir kapı buldu. Ba kapı demek. Baben e vecede fiilinin mef'ul olduğundan dolayı üstünlü. Baben, ya minhu oradan girdi girmek, girmek için iler olsin insanların kafalarına insanların kafalarına girebileceği bir kapı buldu. Kane ricalun rical, raculun çolu demiştik. Bazı adamlar, ya kafun Allah'e Allah'tan korkuyorlar ve ibadunehu leilen ve Gece gündüz, leylen gece neheran gündüz. Gece gündüz Allah'a ibadet ediyorlar ve nehu zikren kesiran ve Allah'ı çokça zikrediyorlardı. Ve kanu yuhibbunallah ve kanallahu yuhibbum. Onlar Allah'ı seviyorlar ve Allah da onları seviyordu. Ve lehum ve onlara Allah icabet ediyordu. Yani dualarına cevap veriyordu. Ve kanen nasu yuhibbunahu ve yüazdimûnehum. İnsanlar da bu şahısları seviyorlardı. Yuhib bu nehum, yani sevme fiilini faili, Bakın burada çoğul. Yuhib bu nehum onları. İnsanlar onları seviyorlardı. Ve yüazdimûnehum onlara saygı gösteriyorlar, tazim ediyorlardı. Ve kâne şeytanı yarif o zâlke Şeytan da bunu çok iyi biliyordu. Yarif bilmek ceyiden iyi çok iyi. Ve Şeytan da bunu çok iyi biliyordu. Ve kad mate ha ula'i. Bu kimseler öldüler. Wen wen taqalu ila rahmetillah. Allah'ın rahmetine intikal ettiler. Ve hebe ile ilennasi. Şeytan insanlara gitti. ila harficer. cer. İnsanlara manasındaki o ayi. E, A manasını veriyor ilah insanlara gitti ve zekeraha ülâyır ricali işte bu adamları onlara hatırlattı evet onlara anlattı yani zekera anlattı ve kâle ve dedi ki keyfe fi kum fulanun ve fulanun ve fulanun Kâne fîkûn aranızda keyfe nasıldı? Falan, filan ve filan kişiler nasıl kimseler?